Bölüm 169 Yolculuk Arkadaşına Yardım Etmek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, kim mü'min din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Müslim Zikir 38 Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, dine dayalı her güzel iş sadaka sevabı kazandırır. Buhari, Edep, 33 Hadis, 969 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculukta bulunduğumuz sırada, devesine binmiş bir adam geldi. Sağına soluna bakınmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yanında fazla binek hayvanı olan, hayvanı olmayana versin. Fazla azı olan da, olmayana versin diyerek, her çeşit malı saydı. İşte o zaman biz, Müslümanın ihtiyacından fazla bir şey bulundurmaya ve saklamaya hakkı olmadığını anladık. Hadis 970 Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bir gazaya çıkmak istediğinde bize, Ey muhacirler ve ensar topluluğu! malı ve akrabası bulunmayan kardeşlerimiz vardır. Bundan dolayı sizden biriniz, onlardan iki veya üç kimseyi yanına alsın.'' buyurdu. Aslında bizlerin de ancak bir kişiyle nöbetleşerek binecek devemiz vardı. Câbir dedi ki, ''Ben nöbetleşe binmek üzere iki veya üç kişi aldım. Benim de ancak, Onlardan biri gibi deveme nöbetleşe binme hakkım vardı. Hadis 971 Yine Câbir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolculuk esnasında arkadan yürür, zayıf hayvanları sürer, yürümekte güçlük çeken insanları terkisine bindirir, ve onlara dua ederdi.